Ekonomi Ekoloji Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ulgas ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji programından herkese merhaba, günaydınlar. Bugün stüdyoda Barış'la birlikteyiz. Telefon hattında da e, Mahir var. Mahir günaydın. Günaydın. <gülüyor> Nasılsın? Gayet iyiyim. Siz Sesin iyi geliyor. <gülüyor> e, Neredesin? Yurt içinde misin? Yurt dışında mısın? Yurt, yurt, dışında. yurt içindeyim. Evet. E, kendisi burada değil ama <gülüyor> <gülüyor> sesiyle sesiyle ses yayında. Serkan nerede? E, yurt Serkan yurt dışında. Yurt dışında. Evet. evet bu haftalık Serkan'ı affettik. izin verdik Serkan'a. Şimdi önümüzdeki hafta 13-14 Şubat'ta küresel olarak ilk defa gerçekleştirilecek bir etkinlik var. Global Divestment Day. Bununla ilgili istersen sen tabii senin daha çok uzmanlık alanına giren bir konu bu. Biraz istersen bu günden bahsedelim tam olarak nedir, neyi kapsıyor? Ve nasıl Türkçeleştiriyoruz? Divestment nedir? Evet öncelikle. yani investment'ı çevirmek kolaydı, da divestment'ı çevirmek biraz galiba kullanım olarak da dile yerleşmesi açısından zor olacak. İstersen onun bu çıkış öyküsünü biraz dinleyelim senden. Tabii. Şimdi öncelikle bu kelimeyin Türkçe karşılığı meselesi üzerinde biraz konuşmak lazım. Hı hı. Investment bildiğimiz gibi Türkçe'de yatırım. Yani yaygın bir şekilde yatırım kullanılıyor bizde. Evet. Ama e, divestment e, kelimesi e, o yapılan yatırımı geri alma yani hı -hı. yatırmaktan vazgeçme yatırımı geri çekme e, anlamında kullanılıyor ama teknik bir terim dışında pek yaygın kullanımı yok günümüzde. Hı hı. Bununla ilgili epey e, Türkçe karşılığını bulmak için uğraştık. En sonunda e, Ömer Madrim'in e, önerdiği yatırma <gülüyor> kelimesi. <gülüyor> yatırma üzerinde. çek, yatırma. E, yatırma. Ha. Evet. E, şimdilik onu e, kullanıyoruz. Evet. Ama e, buradan da yayında da söylemiş olalım. Daha iyi bir önerisi olan varsa şöyle tek kelime divestment. Bize yazsın. Bize <gülüyor> evet <vuruculukta>. yazsınlar. Evet. <gülüyor> e, kabulümüzdür. E, çok makbule geçen. <gülüyor> Yatırımlı çek de güzel ama. Yatırımlı çek. Yatırımlı Slogan çek de güzel biraz. ama e, yani işte tek bir kelime olsa biraz daha, olsa olsa daha iyi evet. olabilir. Belki. Evet. Yatırmama gibi falan. Evet. evet. Gibi. Gibi. Yani <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Şimdilik yatırmayı kullanıyoruz. Şimdilik yatırma. Peki. Tamam. Geçtiğimiz programlarda da kavram olarak biraz ne anlama geldiğinden bahsettik ama çok kısaca özetlemek gerekirse bu Temelde etik veya e, iktisadi sebeplerle aslen çıkışı yani kullanımı iktisadi e, sebeplerle yatırımı geri çekmenin hı hı. ama e, bir kampanya olarak kullanılmaya başlanması e, işte tütün şirketlerine karşı e, 70'lerde ve 80'lerde daha sonra e, işte bu e, Güney Afrika'nın uygulamakta olduğu e, apartheid e, ayrımcılık e, rejimi karşısında evet. etik sebeplerle işte e, o ülkelerden veya o şirketlerden yatırımı çekerek Para akışını keserek e, zor durumda bırakmak ve bu şekilde kampanyanın başarıya ulaşması ee, bir nevi boykot diyebiliriz aslında değil mi? Yani hem yatırım mı? Yani yatırım boykotu gibi evet. belki e, değerlendirilebilir. Bu hem ülkelere hem şirketlere de olabiliyor değil mi? Efendim? Yani hem şirketlerden yatırımımızı çıkıyoruz hem ülke bir yatırım yapıyoruz aynı. Yani, aynen. E, aynen, aynen yani. Yatırılabilecek bir varlığı olan e, her türlü e, gerçek veya tüzel kişi bu kampanyanın konusu olabilir. E, haliyle tabii işin bir de divestment kısmında e, yani bu çekilen yatırımın nereye gideceği meselesi var. Çünkü yani yatırımınızı çektiniz e, ne yapacağız? Bir de yatırımı şimdi? nereden çekiyoruz? Yani evet. biraz belki yani sofistike hale getir, getirilmiş hali nedir bunun? Yani yatırımı nereden evet. çekiyoruz değil mi esas itibariyle? Esas itibariyle e, yani şimdi bu söz konusu kampanyada tabii ki fosil yakıtlar, hı hı. fosil yakıt sektörü e, kampanyanın odağında e, olan. E, bu da şundan dolayı yani fosil yakıt sektörü e, hala işte e, çok yoğun e, devletlerden destek alıyor e, ve e, iklim değişikliğinde başlıca sebebi sadece kömüre baktığınız zaman yüzde 44 bir numaralı sebebi örneğin. hani hı hı. Bunun içine petrolü ve gazı kattığınız zaman e, açık ara değişiyor. İklim değişikliğinin önemli sebebi haline geliyor e, Fosil yakıt şirketlerini e, Bize getirmek kolay değil Çünkü çok ciddi bir e, maddi Zenginliğin üzerinde e, oturuyorlar e, Bir birikimin üstünde oturuyorlar Ve e, siyasi Sistem üzerindeki etkileri de çok fazla İşte bu kampanyanın temel Amacı da e, bu şirketlerin e, Bu gücünü Hem e, siyasi hem ekonomik Gücünü bu şekilde e, Etki altına almak e, üzerinden e, Yürüyor Evet. Peki burada şeffaflık ee, söz konusu mu yani hangi şirket hangi devletin nereye ne yatırdığını hı. biliyor bunlar? Tabii güzel buna? bir, güzel bir soru bu. Şimdi e, baktığınız zaman e, ABD'de veya işte Kuzey Amerika ülkelerinde veyahut e, Avrupa ülkelerinde çeşitli şeffaflık kuralları var. E, Birçoğu halka açık bu şirketlerin. Evet. Her ne kadar işte bu küresel piyasa düzeninde saklamak veya işte çeşitli karmaşık yollarla e, iyice kar e, bunları şeffaflığı e, engellemek, e, suları bulandırmak gibi yöntemleri uygulasalar da e, temel bazı bilgilere ulaşmak mümkün oluyor. İşte örneğin e, üniversitelerin e, Kendi e, kuruluş fonları var, e, emeklilik fonları var. Bu fonların e, hangi fosil şirketlerine yatırım yaptığını bir şekilde takip etmek bulmak e, nispeten daha kolay Dünyanın geri kalanında aynı şeffaflık her zaman biliyor. E, Türkiye'yi de belki bunların arasında e, sayabiliriz. Bir de tabii e, işin zor boyutu olarak e, yani yatırım dediğiniz şey... E, O da e, bir bağlam aslında ve herkes o bağlama o derece alışık değil. E, dolayısıyla e, o gibi zorluklarla karşılaşılabiliyor. Ama yine de tüm bu e, zorluklara rağmen e, divestment e, kampanyası, bu yatırma kampanyası 2012'de e, başlayan İşte Oxford Üniversitesi'nin geçtiğimiz yıl yayınladığı bir araştırmaya göre... şu ...bugüne kadar dünyadaki en çabuk büyüyen e, divestment kampanyası olmuş. Bir, Yatırmama kampanyası Peki ne olmuş. kadar bir miktardan... ...total akıtlara karşı başladılar? Bu miktar belli mi bir şey? Total bir rakam verebilir miyiz yoksa... E, total bir rakam e, şu an için tüm dünya için vermek mümkün değil. ABD'den örnekler He, verebiliriz. Olarak, yani. Spesifik örnekler evet. verebiliriz. Hı -hı. İşte e, Örneğin e, ABD'de bu üniversitelerin... E, Kuruluş fonları yani e, biz e, belki vakıf e, fonları demek lazım buna. E, bunlar epey yüklü meblalar olabiliyor. Stanford Üniversitesi de bunlardan e, önemli bir tanesi. Önde gelenlerden bir tanesi e, 6 milyar dolar civarında bir e, meblağdan bahsediliyor. Evet ee, şöyle dolaşan bir rakam var hani bilemiyorum. Daha önce ben de bunu bu rakamı kullanmıştım. Amerika'daki 500 üniversitenin birikimi yani toplam birikimleri 400 milyar dolar civarında bir para. Ve bunun yani tabii ne kadarının fosil yakıt şirketlerinde olduğunu bilmiyoruz ama yani üniversiteler fosil yakıt şirketleri için çok büyük bir kaynak. Yani çok Aynen büyük öyle. paralar toplanıyor üniversitelerin. Şeylerinde. Aynen öyle. Gelir Aynen havuzlarında. Öyle. Evet. E, bu işin bu boyutu. Bir de işin diğer e, boyutuna bakacak olursak, yani işin mantıklı boyutuna, hani sadece etik sebepler değil, e, soğuk, rasyonel, iktisadi açıdan bakacak olursak, e, fosil yakıt şirketlerinden neden yatırımı geri çekmek veya yatırmamak e, mantıklı. Bununla ilgili çok... E, heyecan verici ve açıkçası biraz da yani geleneksel duruş açısından bakıldığı zaman ilginç gelişmeler yaşanıyor. Örneğin Deutsche Bank hmm. yani bu Almanya'nın önde gelen bankalarından Deutsche Bank çok yeni bir rapor yayınladı ve bu raporda işte bu petrol sektöründeki fiyat oynamaları özellikle hmm. petroldeki düşüş meselesi ele alınıyor ve Bu e, konuda çok önemli e, bulgular var. İşte bunlardan bir tanesi işte petroldeki düşüş e, birçok analist tarafından deniliyor ki e, arz fazlasına e, bağlı. Ama bakıldığı zaman 2014 yılı için öngörülen e, büyüme, e, tüketimdeki büyüme, petrol tüketimindeki büyüme Ee, işte senede 1 ila 1,5 milyon varil arasında ek üretime denk geliyordu Baktığınız zaman geçen yılın hakikaten bu sefer gerçek rakamlara baktığınız zaman da 1,5 milyon varili geçmemiş Yani hmm. Dolayısıyla böyle bir arz fazlasından aslında çok da bahsetmek mümkün değil hmm. diyorlar hmm. Asıl mesele dinliyor ki yani bu rapordaki asıl meselelerden bir tanesi Petroldeki bu uzun senelerdir beklenen ve korkulan zirve noktası vardı ya hani e, işte e, petrol bitecek. <Gülüyor> Petrolün bitmesinden daha önemli olan karbon zirvesine ulaşıyor dünya e, evet. rapor. Yani iklim değişikliğinin e, alışılabilir e, daha doğrusu uyum sağlanabilir bir düzeyde kalabilmesi için e, yakılamayacak karbon varlıkları var. İşte petrolü bunlardan bir tanesi. Ee, ve işte geçtiğimiz sene bu ABD ve Çin'in kendi arasında iklim e, konusunda anlaşmaya varması gibi gelişmeler e, bunun sadece bir e, habercisi deniliyor. Ve e, dolayısıyla e, petrol şirketlerinin e, özellikle yeni rezerv çıkartma masraflarının da artmasıyla beraber e, bugün e, dünyada halen e, bu, bütün bu şirketlerin E, rezerv olarak gösterdiği, varlık olarak gösterdiği mevcut rezervlere dahil olmak üzere önemli bir kısmı toprak altında kalmak zorunda kalacak, yarıdan evet, fazlası evet. yakılamayacak öyle evet. giderse bu da e, bu şirketlerin e, ve bu sanayinin çok ciddi değer kaybına uğraması anlamına gelir deniliyor ve yatırımcılara böyle bir tavsiyede bulunuyor. Yani hı hı. bu işin sektörün içindeki e, önemli kurumlardan da artık e, bu konuda e, soğuk, iktisadi, rasyonele dayanan kısımlar, e, şeyler analizler gelmeye başladı diyebiliriz. Evet. Bir diğer nokta işte bu hani yatırımını geri çektik ama nereye yatıracağız? Hı -hı. Nereye yönlendireceğiz? Hı -hı. O noktada da yenilenebilir enerjilerdeki fiyat düşüşleri çok önemli. Bu konuda yine analistlerden gelen önemli bir yorum var. Şu söyleniyor. Temel fark şu deniyor. Yenilenebilir enerji dediğiniz şey, yenilenebilir enerji dediğiniz şey her şeyden önce bir teknolojidir. Teknoloji sektörlerinde fiyat her zaman düşer. Evet. Fosil İltekim'de yakıt sektörü düşüyor. ise düşüyor, sürekli düşüyor. Fosil yakıt sektörü ise maden çıkartma sektörüdür. Evet. E, maden çıkartmada da fiyatlar hemen hemen, hemen hemen her zaman artar. Hı -hı. Temel fark bu deniliyor. Hı -hı. Ve bugün dünyanın birçok yerinde e, fiyatlar artık başa baş seviyeye geldi yenilebilir enerji ile fosil yakıt arasında. Ama girişat tam tersine fosil yakıtlarda fiyatlar e, artarken yenilenebilir de düşüyor. Evet, tam tersi bir şey var. Gelişme var orada. İşin bir diğer boyutu var. Kömür örneğin çok öne çıkartılır. İklim değiştiğinin bir numaralı sorumlusu kömür. Evet. Ee, işte ucuz olması e, kömürün. Ve işte yoksul ülkelerin ucuz enerjiye erişimi bakımından. Şimdi orada da göz ardı edilen çok önemli bir mahsaf var. Hı hı. O da şu. Enerjiye erişimi olmayan toplulukların çok büyük bir kısmı, %80'inden fazlası dünyada kırsal alanlarda yaşıyor. Kırsal alanlara her şeyden önce yapılması gereken bir altyapı yatırımı var. Yani ağ götürülmesi lazım o enerjilerin ulaştırılması için. Evet. O ağ masrafları bu hesaplara çoğu zaman katılmıyor. Hı -hı. Katıldığı Hı -hı. zaman katıldığı zaman yenilenebilir enerjiler özellikle bu büyük e, merkezi üretime dayanmayan e, yerel yenilenebilir enerji girişimleri kıyaslanamayacak kadar ucuz oluyor. Durum bu. Yani o yüzden Hı -hı. işin sadece etik boyutu bir yana Yani evet. bu aslında etik olarak değerlendirmek belki e, gereksiz olacak Şimdi yaşamsal boyutu bir yana klasik ikisat perspektifinden bakıldığı zaman da yatırmamak fosil yakıtlardan yatırımını geri çekmek e, şu anda e, tek izlenebilecek rasyonel yol, yol olabilir, bununla evet. bağlantılı evet. olarak da işte bu işe e, dikkati çekmek amacıyla 13-14 Şubat e, küresel e, yatırmama divestment, Hı -hı. yatırımını geri çekme günleri olarak benimsendi E, tüm dünyada e, çeşitli etkinlikler düzenlenecek. E, bununla ilgili. Peki Hı -hı. burada hedef kitle kim? Yani devletlere mi yönelteceğiz biz talebimizi? Şirketlere mi? E, öyle bir e, hedef alacağımız yani pozisyon almasını ee... istediğimiz kimler olacak? Bu kampanya ha. dahilinde. Şimdi bu e... Bu tabi kampanyanın veya o etkinliğin nerede yapılacağıyla bağlantılı olarak örneğin Kuzey Amerika gibi yerlerde iş nispeten daha kolay çünkü programın başında da bahsettiğimiz gibi şeffaflık nispeten daha fazla. Dolayısıyla işte üniversite öğrencileri doğrudan kendi üniversitelerine o talebi yöneltebiliyorlar. Avrupa'da şehirler çok önemli. Şehirlerin çünkü kendi yatırımları oluyor yani yerel yönetimlerin evet. talebin odağına yerleşiyorlar yerel yönetimler. Üniversiteler benzer şekilde özellikle Anglo-Saxon kültürünün hakim olduğu ülkelerde ve e, emeklilik fonları yani bireysel emeklilik fonları bunlar e, çok önemli yatırım araçları, yüklü meblağları yöneten. E, Türkiye'de de e, şu aşamada doğrudan e, talebin yönlendirileceği bir yeri belki söylemek doğru olmaz ama bilinç arttırıcı etkinlikten son derece önemli yani. e, Türkiye'de de. Bu kavram en azından... Duyulması, yaygınlaştırılması, ya, evet. evet. Türkçeleştirilmesi, yerelleştirilmesi. Evet. Aynen öyle. Evet, evet. yerelleşme önemli. Peki Türkiye'den e, herhangi bir şey biliyor muyuz? Etkinlik o günlerde olacak mı? Evet. Türkiye'de kayıtlı birkaç etkinlik var ama şu anda ölçüyle ilgili bilgi veremeyeceğim. Hmm. E, Türkiye'de her şeyden önce bizim e, 350 olarak, yani şu anda kendi kurum adına konuşayım. E, medyaya bu konuda çeşitli bilgi paketleri yollayacağız. Hı hı. E, ve ilk amacımız dediğim gibi bu işin temelde e, kavranmasının, e, daha fazla anlaşılmasının sağlanması. Evet. Peki Mahir. E, teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. E, senin de sanıyorum bir toplantın var. Seni daha evet. fazla alıkoymayalım toplantından. E, biz Barış'la biraz daha süremiz el verdiğince bu konu üzerinde konuşmaya devam edelim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ Teşekkürler, olsun. sağ ol. Şimdi demin e, mahirin temas ettiği e, konu yani bu yenilenebilir enerjilerin e, giderek daha e, ucuzlaması ve giderek daha yaygın hale e, gelmesiyle ilgili bu e, IPCC E, raporu Bu konuda e, çok önemli bulgular, e, tespitler e, vardı IPCC raporunda hükümetler arası iklim değişikliği e, paneli olarak e, onu da e, Türkçeleştirdik. Birleşmiş Milletler nezdinde 5 e, yılda bir yayınlanıyor bu IPCC raporları ve e, 800'den fazla bilim insanının katkısıyla e, 2013'ün sonlarında e, yayınlandı ve e, peyderpey 2014 yılı içinde de çeşli bölümleri Güncelini. Evet kamuoyuna e, açıklandı Orada şöyle bir e, Tespit vardı Bu e, önemli Şimdi bu e, fosil yakıtlardan Fosil yakıta e, dayalı Enerji türlerinden yenilenebilir enerjiye Geçişte ekonomilerin etkilenebileceği bundan yani özellikle ekonomik büyümenin gerek yani hem gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından hem de küresel ekonomik büyümenin bundan etkileneceğiyle olumsuz etkileneceğiyle ilgili burada yapılan çalışmalarda aslında bu geçiş sürecinin sanıldığı gibi ekonomik büyümeyi hiç olumsuz etkilemeyeceği bunun özellikle E, yıllık bazda %1.3 ila %3 arasında büyüyen küresel ekonominin e, yıllık büyümesini sadece %0.06 hmm. e, bir Hırmıştı. etki edeceği. Yani o da yatırımlarla ilgili. E, zaten o yatırımların geri dönüşü de yenilebilir enerjiden çok hızlı alınabildiği için bu daralmayı zaten e, sonrasında... Telafi, telafi etmek mümkün Yani burada gelişmekte olan ekonomiler Ortalama yüzde beş büyüyorsa Yüzde dört nokta dokuz büyüyecek Gelişmiş ekonomiler Ortalama yüzde iki büyüyorsa Yüzde bir nokta dokuz büyüyecek Yani burada Çok ciddi ekonomik Büyümelere etki Manasında ciddi bir şey Yok olumsuzluk yok Onun dışında Yine bu yakın zamanda Nature dergisinde yayınlanan bir araştırma vardı. Bu Guardian gazetesinde çok detaylı bir şekilde yer aldı bu araştırma. Hatta sanıyorum Yeşil Gazete'de de Türkçe çevirisi yayınlandı. Bu şeye göre de tabii burada yani neden bu bütün işte bu divestment diyoruz? Neden bu yatırımlar çekilsin diyoruz? Bütün mesele küresel ısınmayı şu anda şey 1 dereceye yakın E, 0.08 oranında e, ısıttığımız dünyayı 2 e, derecenin <gülüyor> altında tutmak. Tutabilmek bu ısınmayı Ve e, bundan sonra e, Hali hazırda e, Mevcut e, Olduğunu e, Sandığımız düşündüğümüz bildiğimiz Bütün fosil yakıt rezervlerinin Kömür doğalgaz petrol evet. başta Olmak üzere e, Bütün rezervlerin artık yerin altında e, Bırakılmasını söylüyor bu e, Araştırma Ee, bu e, fosil yakıt rezervlerinin yüzde seksen hiç dokunulmamalı diyor ve onunla ilgili olarak çeşitli ülkelerle ilgili yani işte şu şu şu ülkelerde kömürün şu kadarına hiç dokunulmamalı gibi orada epey detaylı e, şekilde verilmiş. Tabi bunlara şey de dahil yani Kanada'nın işte katran kumulu işte kuzey kutbu petrolü gazı e, bütün bu şimdi çok moda olan kaya gazı e, hemen hepsi. Buna dahil e, ve işte bütün bu gaz varlığı e, yerin altından e, çıkartılmamalı. Aslında e, piyasa diyor. bir şekilde kendini belki e, bunu adapte edecek etti bile. E, aslında etmiyor, etmiyor. E, ama diyorsun, zamanla e, edecektir diye ümit ediyoruz. Epey tabii yani özellikle bu IPCC raporunun e, işte son zamanda tabii bu e, Nature dergisinde yayınlanan araştırma gibi araştırmalar. E, tabii bu e, lobi e, faaliyetleri ne çok e, ciddi para aktarabilen siyasiler üzerinde etkileri çok yüksek olan e, özellikle petrol şirketlerinin hemen yaygara e, yapmasına sebep oluyor. Aslında evet önemli söyledin çünkü bu iş teknolojisi var. E, kaynak da var. Yani yenilenebilir enerjiye yatıracak kaynak da evet. var ama siyasi irade çoğu zaman Ee, buna en büyük engel evet, Yani ExxonMobil özellikle geçen sene e, Bu IPCC raporunun ortaya çıkmasından sonra yaptığı bir açıklamada Açık açık yani bizim şirket olarak karlılığımız düşüyor Biz bunu kabul edemeyiz yani Biz bunu sonuna kadar Sürmek çıkartacağız bu işte petrolü gazı neyse E, ve e, petrol e, üretimini sınırlamak yerine fiyatların arttırılmasını öneriyor mesela hmm. e, yani hani bu, bu aslında geri planda şu demek benim kirletme hakkım hakkımı, var dolayısıyla o kirletme hakkımı kadar, da sonuna <gülüyor> kadar, kadar kullanacağım, kullanacağım. E, anlamına e, gelebilecek açıklamalardı. Ee, süremiz daralıyor herhalde. Son bir ekleme yapayım mı dinleyicimiz hemen e, yorum yazmış. Divestment yatırmama kesinlikle olamaz. Var olan yatırımın geri çekilmesi olabilir diye bir not var. Evet yani biz de öyle düşünüyoruz da tek kelimeyle kelime e, indirme konusunda biraz sıkıntımız var ama yani bunu herhalde önümüzdeki haftalarda da tartışırız. E, tartışırız. Önerileri de aslında böyle almak iyi oluyor gerçekten. <Gülüyor> ee, web sitesini hatırlatalım. Küresel Tabii. yatırmama gününün web sitesi. Aha, evet. 13-14 Şubat'ta eda edeceğimiz bugünün <gülüyor> GoFossilFree.org sitesinden dünyada bu konuda neler yapılıyor, Türkiye'de neler yapılıyor, yapılacak etkinlikleri evet. bulabilirsiniz. Evet altı kıtada 3000 civarında işte yürüyüş, etkinlik, çeşitli işte nöbetler, farklı farklı etkinlikler iki gün içinde olacak diye e, sitede gördüm. Burada e, GIS böyle... geri sayım var. Şu an 7, ha, 9, evet. 15, 9, 10, dakika, 10 tane de madde var. Orada çok güzel özetliyor e, Global Davetin ne olduğu ile ilgili. Oradan da yine bilgi almak mümkün. E, bu hafta da süremizin sonuna geldik. Haftaya, Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.